Şehrin Azizleri Rap ve Hip-Hop Kültürü Şehirden Aldığını Şehre Geri Veren Program Hazırlayan ve sunan Ege Çubukçu Her şey evrilir. Zaman içinde evrilir. Mekan içinde evrilir. Tını ses olur. Ses söze dönüşür. Zamanla söz de ezgiye. İçinde bir mekana sahip olmanın ihtiyacını hissettiği zaman öncelikle bir enstrüman elde etti. Sonra mekana doğru genişleyerek bir odası oldu tınının. Sonra da bir şehri. Şehir, görsellik, yapı ve müzik sanıldığı gibi birbirlerine uzak kalan kavramlar değiller. Hepimiz kendimize olan biteni şehrin dilinden dinlemeye çalışıyoruz. Müziğin evrensel bir dile dönüşmesi, lokal kalıplar içinde kendini ifade etmesiyle başlar. Bir başka deyişle şehrin azizleri devreye girer. Ve bu programda kendini ifade etme şekline hip-hop denir. 94.9 Açık Radyo'da şehrin azizleri başladı, konuğum ceza. Takımın taraftarı olmak, bir sanatın temsilcisi olabilmek... ...ya da aynı duygu düşüncelere sahip insanların takipçisi, destekçisi olup... ...uğrunda fedakarlıklar yapmak karakter ve kararlılık gerektirir. Buna hiç şüphe yok fakat seninle aynı düşünceleri paylaşmasa bile... ...düşünceni özgürce konuşabilmen için savaşan sosyal, paylaşımcı... ...bağımsız bir topluluğun takipçisi, destekçisi olmak... ...bir yandan umudun ve sevginin de peşine düşmek demektir. Elbette ki sonunda aşk kazanacaktır. Bağımsız varoluş biçimiyle uzun süredir bir sosyal girişim modelleri oluşturan açık radyonun bu yıl 12. kez düzenlendiği dinleyici destek projesi özel yayını Şehrin Azizleri programıyla devam ediyor. Kendini kendi kalemiyle ifade edip nefesi tükenene kadar sözlerini haykıran ve şehrini temsil eden hip-hop gönüllüleri 25 hafta boyunca Açık Radyo'da bir araya geldi. Bugün bir özel program için daha önce bir araya gelememiş, geçmişte fikir ayrıklıkları ve çatışmaları yaşamış iki şehrin azizi, bendeniz Ege Çubukçu ve 20 yıl aşkındır Türkçe sözlü rap müziğin ve hip-hop kültürünün en değerli isimlerinden, emekçilerinden biri ceza, alternatif bir yaşam mümkün demek adına Açık Radyo stüdyolarındayız. Kendisini ve hip-hop zaman çizelgesi içinde kendi tarihini konuştukça ait olduğumuz kültürü ve müziği konuşacağız. Kendisine sözü bırakacağım ama önce bölümün açılış parçası ile bize kendinden ipuçları verecek. Ceza deyince aklıma ilk gelen ve hiç çıkmayan klasik bir parça ile başlıyoruz. Medcezir. Nie z tego, się ma I nie ginę, kiedy tracę wszystko. Nie ginę, kiedy tracę wszystko. Zasób na maszynie, może być sam, ale nie. Utknij, i İstet deliye düşme dönme deliye Karaya boyanan adamı boynuna ilmede geçinen celleta Bicare lanet Hayalet olana dek Beklemek ne gerek acem? Çarkı dönmemiş ki feriğin gözünü yaşına baksın gözümü yaşına alsın Kanımı canımı alsın ancak canımı yakmasın Azap çeken gönüllere Kül olan tüm kalplere Yağmur yağsın Dala jadu meled, ta berile dalasun, ta anamayan nariansun, to na dokąd do rusza ma der, zawsze na koszturdom. Kalwin Ajama jenak jest na to na aili, do rusza to. To maha do band. Ajama dos poselamrosy, gościu na kibydengiem band. Na dokąd do rusza ma der, zawsze szukł na koszturdom. Kalwin Ajama na do do Durmak, boş koşmaktan yararlı Hoş tutmak, gönlü yaş tutmaktan çok zormuş Yaślanmak, her dökülen yaptığın arkasından ağlamak gibidir Hayattan erken emeklilik, seçim değildir Kadere bağlıdır, yazgıdır Hayat ince bir çizgi, narin bir çalgıdır Yüzlercili emek veren insanın hasatlaman ölü torunları mıdır? Her güne yeni umutlarla açılan gözler Yalanlarla aldatılan gözler Dolanlarla aldatılan gözler Bir güzel sözle güler Aklına her damla ter yok oluşu engeller Yakut ip değillerse, akniyetli değillerse Yer bu böyle devam eder Dilediğim her şey olmuyor, çabalar bazen çok nafile. Gilenin dumanına benzer hayallerim Sadece beni zehirler göküp gider Kafileler gibidir insanlar Bazen seni seyreder giderler Herkes kendine pavitmiş Bende karşılıksız bir çek Emeklerim dostluktan yana ama olmuyor Anneme sordum niçin böyle Ama baktım o da ağlıyor Kanadımı kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına Eriyi gibi ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım İlkbaharda geri geldim ben aileme dostuma selamlar olsun Gök uçandaki bir rengim ben Kanadımı kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular koşturdum Minę aczam, a ja nerkę Ben soktum Son ba harde geri geldim ben. Alemie dośpasa, salamnorosun. Ya mu ben. z Ben soktum Son ba harde dufien, geri geldim ben. Alemie dośpasa, salamnorosun. Gorkuś nad kiminęgin ben. Tanadomu a Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını şehrin azizleriyle devam ediyor. Siz de destek olmak için 0212 343 4141 numarayı arayabilirsiniz. Yanımda Ceza var demiştim. Merhaba Ceza. Selam, herkese selam. 94.9 dinleyenlere, bizi dinleyen herkese buradan saygılar, sevgiler. İyi hafta sonları dinliyorum. Böyle kalabalık bir müzikal geçmişi olan bir aileden geldin. Değil ee, mi? Yani babam aslında çok iyi bir müzik dinleyicisiydi. <gülüyor> o, o konuda çok şanslıyım. Yani doğduğum andan itibaren evde müzik konusunda bir sıkıntı çekmedim. O yüzden o birçok şey de bana yansıdı diyebilirim yani. Abi kardeşle bir müzik geçmişi var evet, beraber. Evet. Yani aile kaynıyor aynen, müzikle aynen. beraber. Ki 95'ten bu yana 20 senedir. Evet evet. Bu işin içindesin 13 albüm çıkardın single'larla beraber. Evet single'lar, EP'ler. Kilahakan'la yaptığımız bir double albümler var mesela onlar var. Kendi solo albümlerimle beraber aşağı yukarı 13'siydi evet. Evet. ...önemli sanatçılarla çalıştın işte dediğin gibi başarılı müzisyenlerle ortak çalışmalar Aynen. yaptın. Herkese nasip olmayan da sahnelerde çıktın. Bunları biliyoruz. Yani çok şükür. Şimdi bunlar <gülüyor> <bitti> nasıl? <gülüyor> Şimdi as, as, as, bunlar bu noktaya nasıl gelindiğiyle ilgili belki konuşmak lazım. E, ee, şey demişsin işte yapılan şey iyiyse mutlaka hedefine Hı. varır. Ben bunu okuduğumdan çok, çok çok küçük bir cümle ama içinde çok şey barındırıyor. E, i̇şte hedefe ulaştın mı? Neresindesin bu hedefin? Hatta hedef neydi senin için? Aslında e, nefret zamanında yaptığımız bir parça vardı. Zoru başarmaktı doğruluk. Hep bizim inandığımız insanlar bizim yani yaptığımız işe kendi arkadaşlarımız çe çevremizden olsun aileden ya da okul çevresinden olsun zor iş olarak görüyorlardı yani. Bir yandan farklı bir işte çalışıyordu. Mesela elektrik idaresinde işçi olarak çalışırken bir yandan kendimi asıl işim benim müzik olarak görüyordum yani. Aslında elektrikçi olmak benim için ikinci işken millet işte kadrolu olacaksın işe devam et bu işin geleceği var. Müzik nedir Türkiye'de bir de rap yapıyorsun falan derken biz bütün akıntının tersine e, kürek çekmeye ...karar verdik ve... ...o zaman bu zamandır hala daha devam ediyoruz. Ki uzun sürede hem müziği yapıp... ...bir yandan da çalışmaya da devam ettin. Evet, evet ettim. 97'de işe girmiştim. 2003'e kadar neredeyse çalıştım. Meccizir albümü çıkmıştı zaten. O Çalıştığım evet. dönemlerde Nefret'in iki albümü... Me ...Meclisi hala İstanbul ve Anahtar çıkmıştı. Yeraltı Operasyonu da çıkmıştı o zaman. Bir yandan o devam ederken... ...çok ilginç olaylar yaşıyordum onunla ilgili zaten. Yaşadığın olayları da aktarıyordun albümünde böylece. E, tabii ki hayatı böyle çok farklı... ...açıdan görüyorduk zaten. Yani... hani. E, Hayatın o yüzünü de biliyordum yani. O yüzden her şeyi anlatmaya hakkım daha çok vardı o zamanlarda. Kesinlikle bir de metropol e, çocuğusun aslında evet, bir evet. yandan da. Yani... İstanbul İstanbul şehrinin nazisinin Üsküdar, Üsküdar. Karacaahmet miydi? Üsküdar, Zeynep Kamil, Pazarbaşı. Pazarbaşı. Peki o, böl o bölgede mi çalıştın yoksa? Yani Üsküdar bölgesine çalıştım. Ümraniye Sultan Beyliği, Sultan Çiftliği taraflarında çalıştım. Hmm. Kad ismini, Kadıköy'de çalıştım. İsmini duyurmaya başladığın andan itibaren çalışırken de baya bir tepkiler almışsındır sokakta değil mi? Yani Onu çok ilginç yaşayarak. şeyler yaşıyordum evet evet Bazıları hani hani kamera şakası falan zannederim bir iki tane komik muhabbet geldi başıma yani bir gece önce televizyondayken ertesi gün elimde elektrik sayaşları. saat değiştiriyorum apartmanda. yani sorular kamera şakası mı yapıyorsunuz falan diyor dedim <gülüyor> çalışıyoruz yani gayet resmen ya, dün akşam televizyondaki ne kadar benziyorsunuz falan böyle şeyler de oluyordu ee, yani ama hayattan bir kocumba hiçbir zaman olmadı yani hayatı izliyordum insanları izliyordum yani bunların hepsi benim E, aklıma, gönlüme kaydolan şeyler kesinlikle oldu. Kesinlikle yani. zaten ruhunu besleyen de bu e, yaşam. E, tabii ki. O yüzden hani hayatımın bir bölümü hiçbir zaman o yaşantıdan insanlara o o şekilde dünyaya bakmaktan kopmadım yani kesinlikle. Hmm, kopmamakla gerektiğine inanıyorum ben de aynı şekilde. Evet. Ve e, Üsküdar'dan başlayıp e, önce kendi semtine... Kendi şehrine ve ardından kendi ülkene de hizmet eden, müziğiyle hizmet eden bir insan oldun. Yani öyle olduysak ne mutlu bize yani. <gülüyor> oldun tabii ki. Ve şarkılarında İstanbul temsili de var. Yani mesela az önceki meclisi şarkısında da. Evet, ee, evet. Şehri de duyuyorsun yani. Seninle beraber geliyor orada. Ya Şehrini bu... temsil edebiliyorsun yani. Bu ya rap zaten şey. aslında bu bir imzadır yani. Normalde bütün rapçiler hani doğdu andan itibaren New York'ta başladıysa bu, bu olay. Hani New York'ı imzasının altına koyarlar. Bu iş New York'tan başladı. Hı. Ve bu eski Ozanlar'da da aynı şekilde vardı. Son dörtlükte isimlerini söylemeleri. Kendiler Kesinlikle. Son isimleri isimlerini tamam. söylemeleri ya da geldikleri yerden bahsetmeleri. Bu aslında hani sıla, gurbet, yaşadığın yeri sevmen ya da derdiyle, çilesiyle yaşadığın yeri anlattığın yer olduğu için İstanbul bizim. Çilesi de bizim, derdi de bizim, zevki de bizim, neşesi de bizim. Hı hı. Yani o yüzden hani hayatımda çok önemli bir yer. Hani birçok Plan yapan insanlar var mesela farklı yerlerde yaşamak yerine. Ben İstanbul'dan pek kopmak istemiyorum açıkçası yani. Her şey burada devam edip, savaşımı burada devam ettirmek istiyorum. Çok güzel ve 95'te başladın. Ya 95'te şöyle... Kaç yaşındaydın 95'te? 95'te 18 yaşındaydım. 95'te streetbol turnuvasına gidiyordum ben her sene hemen hemen. Ee, eskiden böyle bir sosyallik vardı aslında. Şu anda şu anda bu çok az. Böyle streetbol turnuvaları düzenlenirdi. Voleybol, beach voley turnuvaları düzenlenirdi. Bunların hepsine giderdim böyle. Çünkü müzik vardı oraya gittiğin zaman hani... ...en fazla gece kulüplerinde, diskolarda o zamanlar... ...duyabileceğiniz, çok yüksek sesle... Hı -hı. ...zevkle müzik dinleyebileceğiniz ortam oluşuyordu. Ee, şansa yine... ...Kalamış tarafında düzenleniyordu. O zaman da... türbinde ...oturuyordum ben. Tek başıma gitmiştim. Yanımda arkadaşlarım falan da yoktu. Bir anda orada sunuculuk yapan... ...şu anda gerçekten televizyonlarda tanıdığımız biri ama... hatırlamıyorum yanlış söylemeyeyim. <gülüyor> o beni gördü bir anda sahneye Arkada bir rapçi... ...arkadaşımız var falan derken. Ben de o sırada... ...ilk yazdığım şarkı Bosna ile ilgiliydi. O zaman işte Bosna ile ilgili... Çok olaylar yaşanıyordu. TRT'de falan çok haberler döndü falan. Ee, bu katliamlarla ilgili falan işte Sırbistan'la ilgili. Hı. İlk konum oydu. Onunla ilgili yazmıştım. Bir anda orada onu okudum. Kendimi sahnede buldum bir kendimi anda. Kendimi sahnede buldum. Mikrofon, ellerim titriyor. Zaten hala da aynı heyecan yaşıyorum açıkçası. Şu anda bile sahneye çıkmadan önce... ...heyecan hiçbir zaman eksilmedi içimden kesinlikle. Ondan sonra insanlar da bir anda alkışlayıp... ...böyle gaza geldiğini görünce... ...yani o heyecanı aldım. O zehir benim vücuduma girdi ya böyle. Yani dedim herhalde kendim için değil sadece... Herkes için yapmam gerekiyor müziği. Ve çok amatör bir şekilde başladım. Yani o zamanlar sadece yazıyordum. Ufak tefek bazı bittere loop yaparak onların üzerine okumaya çalışıyordum ama... ...ondan sonrası biraz daha e, profesyonelleşmeye başladı adım adım. Ki işte bir yayından önce de konuşuyorduk parçaların nasıl ile ilgili. Hemen müzik çalıyorsa o anda elini al kalemi, kağıdı, yaz, çiz. Ama şimdi biraz daha olgunluk bir dönemi. Evet evet şu anda çok zor beğeniyorum yani kendi yaptığım işleri de açıkçası yani... Eskiden beat yapılırdı mesela bir yandan. Beat yapılırken prodüktör arkadaş beat yaparken biz arka taraftan ritim, ritim zaten belli olmuş oluyordu. Yazmaya başlıyorduk. Beat bittikten sonra bizim sözler de hazırdı zaten. Hemen giriyorduk kayda. <gülüyor> iki Parçalara. günde albüm yani, çıkarılıyor. Tabii tabii. Yani. Meceze, Zaman, Nefret falan hep bu şekilde çalışmalı. Tam gibi böyle yani e, disiplinli bir şekildeydi. Ama aslında bu disiplin değilmiş de biraz daha o işin ilk amatör heyecanıyla yapılan şeylermiş. Şu anda da tabii yaptığımız oluyor zaman zaman. Yani yurt yurtdışın özellikle mesela çok kısıtlı zamanlarda Yabancı lokal rapçilerle çalışma durumumuz oluyor. Ama bir günle oradayız. Hemen o anda yine parça yapabiliyoruz. O işte gençlikten o zamanlarda yaptığımız deneyimler sayesinde. Bir çoğu buna tecrübe. hakim değiller yani. Yani Ama şu anda yapıyorum, okuyorum, bakıyorum. Bir daha tekrar ediyorum, beğenmiyorum. Bir daha kayıt ediyorum falan. Yaşlar dedikçe biraz daha seçici... ...biraz daha böyle ayrıntıları takılır olduk herhalde. Yani. Çok doğal ve çok da önemli bir detay aslında bu. Evet, evet. Ve 95 öncesi de var tabii şimdi. 95'te öyle bir anda kendini sahnede buldun ama... Evet. ...diyorsun ki işte yazdığım bir parça vardı da onu okudum. Evet, evet. Ee, 95 öncesine biraz hani dönmek isterim. Çocukluğuna işte o semtte ilk nereden geldi işte rap yapma... ...nereden duyduğun, kulağını ilk çarpan MC kimdi... ...gidip kendi paranla aldığın rap albümleri hatırlar mısın? Ya çok ilginç, ilk böyle... Ee... MFÖ e ve diğer bir iki daha popçu da aynı bu şekilde rap'e benzer bir şeyler yapmışlardı. Açıkçası o biraz böyle ilk duyduğum rap diyebilirim ama gerçekten biz rap yaptık diyen insanlar. Benim mahalleme basketbol oynuyordum eskiden mahallede arkadaşlarımla. Bir arkadaşımın e, yurt dışından misafirler geldi ve herifler üç kişi rap grubu bunlar. Daha o zaman Kartel çıkmamıştı. Bana Kartel'den bahsettiler. Kartel'de Karakan falan var. Bana Karakan'ın falan albümleri verdi o adamlar. Ve kendileri de Türkiye'ye albüm yapmak için gelmişler. Rack Almayadan gelmişler. Rack the Enemy diye isimleri vardı grubun. grubun is Şu anda arkadaşlar bizi dinleyen var mı? Onlar kim bilir <gülüyor> kim nerede onlar? Bir daha onları o günden sonra görmedim. <gülüyor> adamlar benim mahallede rapçolar gördüklerinde şaşırdılar. Bayağı El Erkulcey'den, Cypress Hill'den, Randiamson'den falan bahsediyoruz. 92 ya da 93 senesi bu. <gülüyor> Çocuklar deri ceketli falan Şaşırırlar. Sen nereden biliyorsun? Vurdu mu Ben burada doğdum, büyüdüm falan. Bana demolarını ver der. Ben bayağı yalvar yakar istedim ve heriflerini gittim Ali Baba'nın çektim, verdin. Bir de merak kimseye. Bayağı bir sürede durdu. Kimseye de dinletmedim bunu. Sonra işte Mike Force'u duydum. Sonra kartel çıktı zaten. Yani Türkiye'de hep başladı yani bir, bir şekilde. Ama dediğin gibi Almanya'dan gelmi, geliyordu o zamanlarda işte Dice, Mahmut, Murat ke. Ondan sonra Kilakan, Islamic Force, Bobby, rahmetli. Onlar çok sağlam adamlar vardı yani hakikaten. Biz de burada savaşa başlatmış olduk. Aynı şekilde herkes nasıl başladıysa... ...biz de burada bir şekilde savaşa başlamış olduk. İlk amaç, yani ilk olayım yazmaktı sadece. Hani durup taklit eder şekilde... Yani ...yabancı, İngilizce rapleri falan. Tabii ki. Ama büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Almanya rap ortamının... Elbette. ...Türkiye rap ortamına... Elbette. ...geçmişte çok büyük katkısı yani olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle oradakinin... ...o kadar gelişmiş olmasının nedeni de... ...Berlin'de duvar zamanı... ...işte Rusya tarafı, Amerika tarafı vardı. Amerikan askerleri... Amerika'dan kültürü direkt Berlin'e birebir zamanda getirdiler. 70'lerden 70 beri yani hip-hop doğduğu gün Berlin'de de vardı yani. O ilk plaklar, ilk Sugar Hill Gang'in Rappers, Rappers Delight'ı işte. Cool G-Rap'ler, e UTF-O'lar falan herkesi herkes getirdiler. dansı getirdiler, graffiti'i getirdiler ve yani Almanya'da ve Amerika'da birebir zamanda ilerledi hip-hop. Bobby'nin rahmetli yani 87'de falan freestyle yapıyor bir tane Amerikalı, Afro-Amerikalı ile beraber. İkisi de İngilizce rap yapıyorlar ve Türk hmm. yani Bobby o yüzden... İlk rapçilerden diyorlar hatta evet. Almanya'daki. ilk rap Tarihti yapan insanlardan. Geçer, evet. Ve Türk kendisi. Bunun tabii ki etkisi oldu yani bütün herkese. Hı. Ve iyi de olduğunu düşünüyorum. Ee, Ama günümüzde daha. bakacak olursak da Almanya'daki rap sektörünün Türkiye'deki rap sektörüne göre çıtayı çok fazla ilerlettiğini görüyorum ben. Evet evet zaten yani e, Almanca rap olarak diyoruz zaten. Tabii, evet, Alman tabii Almanca rap yani... Ve Türklerin de Alman rapine katkısı çok büyük. Almanya'da. Zaten şu anda Almanya'daki cool Sabah, en iyi rapçiler Faire. Faire. zaten şu anda bakın Ama Türk, Samur Cem en iyiler Türkler yani hakikaten. Ee, ...bu da övünülecek bir şey. Ve hepsinde de çalışma fırsatımız oldu. Çok iyi arkadaşlar. Bizi de çok seviyorlar. Bize de ayrı bir saygıları var. hani Kendileri Türkler ama Almanya'da en ürünçler. Bir de burada kendi vatandağında bir de Türkçe ref yapan insanlar var. O yüzden o bağlantı, o gönül sevgisi de çok güzel oldu aramızda. Onun da yabancı ürünçlerle de çok iyi kontaklarımız var. Onlar da aynı şekilde bir saygı görüyorlar bize. Çünkü Türkiye'de dediğin gibi gerçekten sektör oluşmadı. Yani şu anda burada buradayız, radyodayız ama diğer radyoların hiçbiri rap programına yani böyle bir şey yer vermek istemiyorlar falan konu bile etmiyorlar maalesef. Rap parçalarını çalmıyorlar. Yani bu aslında bizim Türkiye'de kendi ülkemizi diğer müziklere karşı haksız rekabet içindeyiz maalesef yani. Çünkü Kesinlikle. bize aynı şekilde yer verilmiyor müziklerimize. Bizim her programa ...idealist olduğu için birçok arkadaşımız ya da birçok rapçi arkadaş, televizonda ya da bir yerde her programı çıkamazlar ama radyoda bizim raplerin, Türk rapın yani çalması gerekiyor kesinlikle. Kesinlikle yani televizyonda yayınlanan klipte rap versiyonlarının kesildiğine bile şahit olun. Evet evet evet evet kesinlikle yani yani bu tamam tanıtıcı bir, evet, bir şey utan, utan, aslında evet utan, müzikteki duyulacak. faşistlik aslında bu yani bu ülkemizde maalesef var bunun müzik kanalları da aynı şekilde çoğu böyle bu görüşteler maalesef. Ee, bu kafa yapısı inşallah zamanla değişeceğini düşünüyorum. O bu değişmedikçe Dediğin gibi sektörün biraz oluşması Burada çok zor. olacak. Burada görev tabii herkesin üstüne düşüyor ceza. Evet, evet. Senin de benim de dinleyicilerimizin de... Din... Yani dinleyecek gençlerin, radyo dinleyen bütün arkadaşların bütün radyolara baskı yapması lazım artık. Yani müziklerin gerçekten yer vermesi lazım. Özel bir program olması gerekmiyor gerçekten. Müzik nasıl sırayla çalınıyorsa... Bir yanda rock çalıyorsa ondan sonra pop çalıyorsa... ...ondan sonra arabesk çalıyorsa sonra rap çal çalabilir yani arada. Rap programı yaparlarsa bu ayrıca işin balık kaymağı olur tabii ki yani... Evet. Büyük cesaret işi bunu yapabilmek İşte zaten. bu konuda da Açık Radyo'ya minnettarız evet, aslında. Evet kesinlikle yani <gülüyor> big respect her zaman yani. <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> ve Açık Radyo'nun kendi kültüründe olduğu gibi bizim kültürümüzde de işte dinleyicinin desteği çok önemli. bizde de dinleyicilerimiz ayakta tutuyor. Evet. Burada Açık Radyo'yu da dinleyicileri ayakta tutuyor. Evet. Bu bağımsızlığa sahip olmasının gücü dinleyicisinden geliyor. Bu raddede de destek olmak isteyen dinleyicilerimiz 0212 343 41, 41 numaraları arayıp Açık Radyo... Dinleyici desteğinde bulunabilirler. Biraz müzik arası verelim. Olur. Public Enemy senin okay. seçimin. Parçayı da ben seçtim Night Train. Umarım gelirsin. Okay. <gülüyor> Dinliyoruz. about to say nick gonna sell who's taking a ride. so sick and Public Enemy Night Train dinledik. 94.9 açık radyodayız. Bu her konuma sorduğum bir soru Bilgin. Hip hop felsefesi üzerine bir kitap, bir hip hop felsefesi kitabı okuduğunu düşün ve bizim tarihimiz de var içinde ve biz, biz de varız. İşte üstünde ceza ve tarihinden bir şeyler geçiyor ama ceza yazısının üstünde bir dipnot işareti var. Gözlerini yavaş yavaş aşağıya seyiriyorsun. O dipnotla ne yazmasını isterdin ya da ne yazdığını düşünüyorsun? Vallahi. Çok açık aslında. Her şey olabilir yani. İmza gibi bir şey mi mesela? Bir imza ya da senden bahsederken bir dipnot geçmişler. Ceza şudur. Meccezir yazardı. Evet. Meccezir mi yazardı? Güzel. Çünkü kırılmayı bu albümde yaşadım. Evet demişti. evet. Yani çok ilginç e, e, oldu bizim, benim için de. Normalde hani işte nefret zamanı albümleri çıkarıyorduk. Duyuyorduk, duyuyorduk, duyuyorduk röportajı oldu. Bir iki tane cevap lütfen. Meccezir'i çıkarttım. Aradan bir yıl geçti. Ondan sonra bütün bir köşe yazarları... Majic's albümü dinledim, arabada buldum. Böyle hiç beklemez mi insan, insanlar? Albümle ilgili bir yazılar yazmaya başladı. Albüm çıktığından bir sene sonra. Ve bir şekilde konserler ondan sonra daha fazla röportaj teklifleri falan derken biz de şaşırdık aslında. Yani nasıl oldu falan böyle. Yavaş yavaş yayıldı. Yani dediğim gibi bizde işte müzik kanallarının, radyoların bize yer vermemesi bizim müziğimizin çok geç duyulmasına neden oluyor aslında. Evet. Bir yani. medyada yeri olmadığını düşünüyoruz. Yani o yüzden bir rap albümü mi? ya da bir albüm çıktı zaman onu yer verir yer, yer verir en azından belli bir dönem içerisinde daha fazla duyulma şansı olabilecek. İşte bu da öyle oldu işte. Geç zaman zaman insanlar işte kulaktan kulağa işte böyle bir albüm var böyle bir albüm var işte rap var rap var falan diye diye. O meclisi çok ilginç yerlere ulaştı. Çok farklı yerlere ulaştı. Yurt dışında konserler falan vermeye başlamıştı işte. Onun sayesinde. Çok ilginç. Ama demek ki sonradan anladım yani bu olay yani müzik. Yani demek ki Biraz doğru, doğru gidiyor. Evet ya. ona sonra rap reser albümünü yaptım zaten. 250 bin falan civarında sattı O bize zaten tamamıyla şaşırtan albümlerden bir tanesiydi. Kendine de özgüveninin geldi albümlerden evet, evet. biri olması lazım satış evet, evet. açısından. Ya öyle bir zaman ki 2000'den sonra biz müziğin... ...affedersiniz en kötü... Şimdi şöyle <gülüyor> ...en kötü zamanına denk geldik. Yani müziğin <gülüyor> hakikaten tam dibindeyiz. Dibindeyiz yani şu anda. Bütün müzisyenler için bu geçerli. Eskiden Türkiye'de herhangi çıkan bir pop albüm... ...ya da herhangi bir çıkan bir şey... ...300-400 bin sattığı zaman az sattı deniyordu falan. Yani. Milyonlar tabii, konuşuluyordu. Tabii ki. Şu anda Un kapanda ve son 2-3 senedir... ...rekor albümlerinin 20-25 bin, 30 bin civarında ...Türkiye'nin en çok satanlar ortalaması yani bu maalesef hmm. şu anda. Ee, onun haricinde Batı'da o olayı da hani çözümlediler. Hani millet zaten arşivcilik ve orijinal albüm alma bilgisi... ...o kültüre sahipler. Onun haricinde de bir de çok kontrol altında devletler orada işte illegal downloadları illegal yüklemenden hepsini Alt kontrol altında tutuyor evet ve onları da indirebiliyorlar ve herkes mecburi bir yerden dinlediği için oradan da bir kazanma şansı oluyor müzisyenin. birçok ve duyulma şansı oluyor. Burada o da kontrol altında değil maalesef yani. Olmasa da yine de bazı çalışmalar var o yüzden bu konuyla ilgili deneyimi olmayan bazı işte rep yapan genç arkadaşlarımıza da mutlaka meslek birliklerine evet, üye evet. olmalarını buradan tavsiye ediyoruz. Evet evet kesinlikle. müziklerinin eserlerinin ve sözlerinin arkasında dursun. Evet o. arkadaşlar yıllar sonra yani bu <gülüyor> sistem gerçekten yani oturduğu zaman o, ...müziğinizden oturduğunuz yerde... insana daha fazla yayılmasını ve... O, ...maddi anlamda en azından... ...hakkınızı almanızı sağlayacak. Bu yüklediğiniz şeyler... ...boşa gitmesin yani şu anda. Gerçekten mes meslek... ...bir de bu işi olur. para için yapıyorlar dedikleri noktada... ...aslında şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu işi yapabilmek de... için de bir maddi, bir kapitale ihtiyacın... ...yani elbette ki sonuçta yani... Ki. ...profesyonel bir iş yapacaksanız gerçekten... ...stüdyoya girmek, o işi yapmak, insanları çağırmak... ...zaten bir albümü sadece yazıp... ...bazıları yani mesela sadece şey zannediyorlar... ...bir parça yapayım evde işte arkadaşlarla oturup ...onu da sonra YouTube'a yükleyeyim bir de iki üç kişide diss yapayım falan oldu. Bu iş bu kadar kolay, bu kadar ucuz ve sahte değil yani. Gerçekten maddi ve manevi olarak çok büyük fazla emek çok fazla emek vermeniz lazım bu işe. Ee, tek başına da olmuyor. Yani olmuyor, tek başına olmuyor. stüdyoya girip bir, bir albüm çıkaramazsın yani, evet, büyük müzisyenlerle çalışman Al albüm, ve iyi gerçekten. müzisyenlerle de çalışman Al albüm gerekiyor. Albüm da artık da biz artık bir saygı duruşu oldu. Yani çoğu müzisyen artık single olarak yapıyor ya da internetten belli platformlardan yayınlıyorlar parçaları falan Hı. böyle mesela. Ona da kaçtım. Öyle de yapacağım zamanlar da olacak. Onun, öyle de planlarım var ama albüm hakikaten benim için bir gelenek gibi bizim Kal kültürümüzde var. <gülüyor> evet, Kayran'ın parçasını hatırlarsın. Mertel kasetçilik aynen. işte. Hepimizin bir Mertel kasetçisi vardı <gülüyor> <Aynen>. yani geçmişimizde. <gülüyor> e, bu duyguları kaybetmemek gerekiyor. Evet, evet, e, albüm dedik. Yeni albüm şeyini verdin. Sürprizini verdin zaten. Evet yeni albüm geliyor. Ben bir sürpriz bozmuş olmuyorum yok, yok, şu anda. Yeni albüm şu anda hazır. E, Instagram'dan takip ediyoruz işte. E. Emre Kulalar, Cenk Turanlılar. Cenk Turanlar. E, çok sevdiğim arkadaşlarım birlikte de yani çok fazla tanıştım ama bütün ekibi ...bilmiyorum o yüzden onların da ismini söylemek Barış Çakmakçı var ve Mehmet Demir Delen de var. Beraber şu anda orkestrayı zaten onlarla birlikte. Hı hı. Artık konserimize canlı... ...bir durumumuz da var. Şu ana kadar iki tane büyük konser verdik. Babilon benim için çok önemli bir konserdi. Orası benim 2000'de 2001'de ilk sahne aldığım yer. Yani neredeyse 14-15 sene sonra... ...tekrardan orada sahnede olmak. Ayrı bir anlam var bizim için oranın. Ve onlarla için de %100 feste bir konser verdik işte birlikte. Ve çok iyi feedbackler aldık. Ve show da çok güzel oldu. Böyle devam etmek istiyoruz açıkçası yani. Bununla ilgili işte farklı planlarımız da var bunu albüm olarak da hayata geçirmek. Onun haricinde bu arkadaşlarımın haricinde eşlik eden farklı müzisyenler oldu. İşte albümde Depo Eğitim Beat'i var, hmm. Roka Beat var, e, Sansar var. Ondan sonra Buğra çok fazla emek verdi. DJ Sivo Scratch'leriyle katkıda bulundu. Yani şu anda belki... çok bir zengin, bir var, e, zengin bir albüm Gerçekten zengin bir albüm oldu. Peki yani. konsept olarak yani... Tek bir anlam olduğunu düşünmüyorum albümün ama konsept olarak arkasında e, yürüdüğüm bir, bir şey var mı? Bu albüm işte bunu anlatıyor diye. Yani aslında biraz çok müzikal olarak, müzikalite olarak çok e, dikkat etmeye çalıştım çok fazla. E, özellikle söz tekniğinde çok farklı şeyler denemeye çalıştım. Yani sözlerimi söylerken Türkçe konuşurken yabancı müzikle dinliyoruz mesela. Ama bazı kelimeler fonetik olan bazı cümleler kelimeler insanı kullanan çok fazla takılıyor ya. Sadece Türkiye'deki insanların da yabancıların da kulağına takılabilecek o tarz şey, e, şeyler düşündüm. İnşallah insanlar da beğenir. Ya biraz inceleyip sık dokudum gerçekten bu albümde. Tekniğinde var mı farklı? Sürprizler? Var ya, var yani. Çünkü bu albümün bu, arın bu kadar uzun ara olmasının nedeni de arada yaptığım şeyleri beğenmemem, işte kapasitemin altında olduğunu düşündüm yani. Gerçekten yapabileceğim şey farklıyken ürettiğim şey farklı çıkıyordu ortaya ama bu albümde gerçekten yani seven arkadaşlar herkes de görecek, dinleyecekler zaten. Beğeneceklerine de çok eminim. Ee... şu an üzerinde bir de şey heyecanı vardır yani bu parçaları evet. stüdyoda yaptığın günlerce üstüne yattın dinledin karar verdin içine sindi çıkaracaksın vesaire ama evet. esas bunları canlı olarak insanlara ulaştırmak herhalde sahneye evet, evet. çıkmak vardır evet, zaten benim en büyük heyecanım o beni seven insanlarla yaptığım bu işi paylaşabilmek yani olay zaten budur sahneye çıkıp o insanlara göz göze gelip şarkıyı beraber söyleyebilmek. Yani müzik yapmanın evet, stüdyo aşaması bir an önce bitsin istemiyor musun böyle bir an önce aslında artık. Aslında en zor, kısım, aslında <gülüyor> en zor kısım o ama orada evet. da bir heyecan yaşıyoruz. Geceler uy uyukluyoruz orada. Yani. İnsanlar yoruluyor, stres, kavgalar falan böyle ama sonuçta ortaya çıkan iş her şey iyi olsun diye. Güzel, kendinle de bir mücadelen var bu halinde. Evet, evet. Onu görebiliyorum. <gülüyor> evet, evet, Hayırlı olsun şimdiden. Çok Nisan, teşekkürler. Nisan ayınlamı çıkıyor. Bir aksilik olmazsa Nisan'da inşallah. Tam tarihi zaten herkese bildireceğiz. Çok güzel. Türk rap müziği ve hip hop kültürü konuşuyoruz tabii ki. Gidişatını da konuşacağız. Senin de fikirlerini çok merak ediyorum. Yani işte sektörleşemedik diyoruz ama... ...şu sohbetin şu kısmını hiç sevmiyorum. Ya işte sektörleşemedik olmadı bu falan... Yani işin negatifini konuşmak insanlara evet, her evet. zaman çok daha kolay geliyor. Evet. Ve yeni bir şey üretmek, bunun alternatif bir yol aramak. Bunlarla ilgili senin fikirlerin neler? Çünkü senin de aynı konuda olduğunu düşünüyorum bu konuda. İşte bizler de bir Aşık Mahsuni Şerif, Aşık Veysel, evet. Neşet Ertaş ki Osmanlı döneminden de gelme. Yani sadece rap, müzik işte Amerika'dan, Almanya'dan buraya geldi. Ama bu, bu toprakların üzerinde vardı, icra ediliyordu. Evet. Ve ...hep toplumun e, sorunlarına, dertlerine eğilen insanların yaptığı müziklerdi. Baktığın zaman hip hop kültürü de bununla evet, çok evet. fazla özdeşleşiyor. Evet, evet. E, esas da sormak istediğim şey şu... ...çünkü bunu hep düşünüyoruz işte... ...biz toplum için yapıyoruz bazı parçaları... ...acılarını hmm. ve dertlerini paylaşmak için e, rap müzisyenleri... ...fakat toplum rap hakkında ne düşünüyor... ...biz bunu duyabiliyor muyuz acaba diye... ...senin fikirlerini merak ediyorum. Yani çok fazla yanlış örnek gördüğü için gençler gerçekten... ...dinledikleri şeyi rap zannediyorlar... ...gördükleri şeyi gerçekten rap zannediyorlar... ...bu çok kötü... ...ellerin altında internet olduğu halde girip araştırmıyorlar... ...bu işin old school'u, new school'u... Yani ...batıda neler yapılmış... ...bu işin tarihçesinde neler var... ...onların haricinde rap tekniği nedir, flow nedir... ...hani buradaki mesela duygusal değilse... ...a bu kötü şarkı diyor mesela yani... ...adam çünkü duygusal arabesk kafasında olan bir dinleyici... Hmm. ...beat, kötü rap dinliyorum diyor sözde... ...ama rap değiller sonuçta yani... Şu ...o troll zaten yani... ...o yüzden bu olay gerçekten başkadır ya... Hani. Müzik dinlemek istiyoruz insanlar. Tamam müzik ama rapte gerçekten konuşarak bir şeyler anlatıyorsun. Bunu hızlı da söyleyebilirsin, yavaş da söyleyebilirsin. Rap yapan bir insan, rap dinleyip de rap, hızlı söyleyen bir insan cahilin en önde gidenidir yani. Yani o yüzden hani diyorlar ya rap politik aslında değil. Rapte konuşup çok fazla cümleler yazabildiğimiz için... Her derdi anlatabilme Her şansımız derdi var. Yani. Şu anda rap'e baktığım zaman dünyada gerçekten hiç politikle alakası yok. Yani Amerika'daki örnekleri şu anda bizim göz önünde duranların. Hiçbirinin yani öyle siyasi bir derdi yok. Hiç kimsenin. Zaten böyle olmak zorunda da değil. Ben mesela eğlenceli parça da yapmak isteyebilirim. Ya da başıma gelen kendi derdinden de bahsedebilirim. Ya da toplumun derdinden de bahsedebilirim. Yani rap'te bir kısıtlama ya da bir e, şey yoktur. Yani yıkılmaz diye bir şey yok. Şu anda bakıyorsunuz Türkiye'de. Genelde çok böyle Türkiye'nin halkına yönelik onları seveceği şekilde o politikaya... ...yönelik hep yapmaya çalışan insanlar da var mesela. Evet, ben de onun. Ama yani olay gerçekten e, öyle değil. Yani, yani o şekilde taraftar kültüre, kazandığı kültüre zaman... Kültüre etmemiş oluyor. Evet, evet. Kesinlikle. Yani <gülüyor> kendisiyle ilgili şeyler oluyor. O yüzden hani yaptığımız işten emin olmamın nedeni de... ...beni sadece Türkiye'de de yurt dışında da konser vermiş olmak. Şu 200'den fazla yani konserim oldu yurt dışında. Belki daha fazla yani. Artık sayısı unuttum. Çıktım, festivaller davet edildim, yerler gittiğim yerler... ...beraber şarkı yaptı sanatçılar. Yani gençliğimde dinlediğim... ...Bastarheim, Teknay'ın... ...Twista gibi adamlarla aynı parçada yer aldım. O yer aldığım parça Amerika'da listelere giren... ...Dünyanın en iyi ilk 100 rap şarkısı arasına falan girdi yani. yani bu, İşin bu taraflarını düşünüyorum açıkçası ya. O yüzden dediğim gibi buradakiler kendilerini biraz daha... ...eğlendirme çabası içindeler. Yani ılımlı olma çabası içinde. ama... Hedef konuştuk ya, hedefleri de belki daha aşağıda olduğu için böyle. Ya yapmış. zaten hiçbir şey görmemişler gerçekten. Biz yani 90'larda orijinal albümleri bulup... ...elimizde birbirimize kopyalıp veriyorduk. Gerçekten Doğu ile Batı'nın arasındaki fark nedir? Yani rapte... Onun haricinde işte kullanılan teknik terimler oradan sürekli bir rhyme lafı diyorum rhyme rhyme Aklın kimsenin gelmedi sözlüğe bak. Şu anda internet var yani her şeyi bulabileceklereken ...sormadan bu ne demek diyor. seni yazdığın bir şeye girip Google'dan aramak yerine... ...bu ne demek diye sorabiliyor adamlar. yani Böyle cahil insanlar müzik yapmaya çalışıyor insanlar burada. Evet Kul Savaş'ın da bir sö söylemi vardı. işte Amerika'da şey... ...Almanya'da çok fazla rapçi, e üretici çıkıyor. Hani nasıl Türkiye'de hep şey diyoruz ya... ...ya durmadan popçi çıkıyor etraftan. Orada da aksine Hı -hı. rapçi çıkıyor. Ve Kul savaşı diyorlar ki işte gençler çıktı... ...Enaz senin kadar satıyorlar falan. Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Diyor ki yani onların e benim kadar satmasının hiçbir önemi yok. Kültüre benim kadar hizmet edebiliyorlar mı ona bakıyorum. Aynen. Ee, biz bir kültürü yaşadığımızın farkına varmamız gerekiyor ilk evet, başta. Evet. Ee, hip hop sadece bir müzik tarzı değil. İşte bu e, kendini aslında sanatınla yani işte duvardaki yazınla, sözlerinle, rap müziğinle, dansınla ifade edebildiğin e, bir sanat akımı. Aynen. Hip hop ve e, buna sahip çıkan herkese e, artık bir olmalarına da ihtiyacımız var. Evet evet. Herkes elinden geleni yapsın diyoruz. Aynen. Çünkü dünden ne kaldı çalacağız. <gülüyor> Ceza dinleyeceğiz. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi'ne e, özel yayınındasınız. Şehir nazileri dinliyorsunuz ve destek olmak için 0 212 343 41 numarasını bence arıyorsunuz. Zdjęcia i bir planım benim serbest aylım eleştiren eleştirir benim yeter rymım rap çatışmasındayım hep çok olsa da kaybım gün neler doğdu bilmediğim çok saydım ben çoktan uyanmıştım asıl size günaydın fasıl yeni başlamıştı havlayanlar caydı en son vurduğumdan beri yatmaktalar baygın farkındalar farkın farkındalar aşkın yanındalar yalanların sahte dürüst tavırlar de hüzlü vardı aşkın sendeki yeni kaldı son bir hakkın varsa eğer bırak sende kalsın faydalanırsın Yalan dolanlı kandıran buz dağlarında donarsın mahsur kalırsan. Gerçek kostümü giyen yalanlar aldıtır. Sahte dostluk basan kalpazanlar tek tek avlansın. Hey, sen de söyle acem dünden geri ne kaldı? Bende adres belli her zaman zifiri karanlık. İşte buydu farkım kimin yanlışları boyandı. Ben cezayım zaten yeter biraz suçlu aransın. Sence sen de söyle acem dünden geri ne kaldı? Bende adres belli artık sah güneş ve aydınlık. İşte buydu farkım kimin yanlışları boyandı. Ben cezayım zaten yeter Draźnie, że to aranszy hak etmek gerekir çok saçmalık görüngende ben sakin görünsem de gözüm de özüm sersen beni sağlam karaktersen anlarsın hissedersin kendinden emin sen değer verirsin almayı hak etmişe eğer ki sen de her yazan yalan habere kanarsan kaybolursun gerçekleri de yanlış yerde ararsın her yönüyle kararsızlık her kimseye zarardır yaşam kumar zannedenler şöyle geçip zaratsın bir dakika öncemiş ölmüş bir dakika sonramos ölü giderdik olan şeyleri seç vaktin kalmamış gibi aklı selim olan kimse geçsin öne konuşsun bir manya. KALIRSA MEYDAN SONRA PIŞMAN OLURSUN Geçmez bir gün sorumsuz. Hep tertili bulduk. Dert anlatmak olsa dertin göz yaşlarının kururdu. Ağlamakta zayıf sesler yönetemez hiç kimseyi. Ne anlattığınız belli değil gelin de beni dinleyin. Sen de söyle acem dünden gerine kaldı. Ben de adres belli her zaman zifiri karanlık. işte buydu farkım kimin yanlışları boyandı. Ben cezayım zaten yeter biraz suçlu aransın. Sence sen de söyle acem dünden gerine kaldı. Bence adres belli artık saf güneş ve aydınlık. işte buydu farkım kimin yanlışları boyandı. Ben cezayım. Zaten yeter biraz suçlu aransın Sınıflandırılmış toplumlar Kalırmış sınıfta adam demezler Dışlanırsın kılı kıyafet bozuksa Beylere ziyafet gerek hizmetçiler Emrinde beylikler baş üstündedir Dostluk ayaklar altında Bostu giyen yürür gider ye kürküm ye misali Dostu bilen çok yaşasın tel örgüyle Siyaset hep övgüyle bahsedilir Eğer yüzün dönükse bir anda Senden kötüsü yok sen arkanı dönünce Eğer ki kesintisiz bir güç Kaynağınız yoksa bence fazla güvenmeyin Kendinize fazla direnmek zamanı Çaresizliğin bir parçası Gereksiz yürek göstermek Boşak körek çekmekle aynı Ne mesaj vermek ne doldurmak Deşarj etmek amaç Felaketler her tarafta Tamam anladık da Güzellikler de var her tarafta Bakarsan görürsün Gözün bir manada açıksa Yaptığın iyilikler kanıtlar Sen de söyle acep Dünden gerine kaldı Bende adres belli Her zaman zifiri karanlık İşte buydu farkım Kimin yanlışları boyandı Ben cezaim zaten yeter Biraz suçlu aransın Sen de sen de söyle Acep dünden gerine kaldı Bende adres belli Artık Tıksağ güneş ve aydınlık işte buydu farkım kimin yanlışları boyandı ben cezayım zaten yeter biraz suçlu aransın. 94.9 Açık Radyo'da Şehrin Azizleri devam ediyor. Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayınındayız. 0212 343 41 41 arayarak bize destek olabilirsiniz. Twitter'da da... Olay bayağı buradan devam ediyor. Süper. Bilgin, herkes bizle ilgili yazıyor ve e, çok güzel, olumlu e, mesajlar alıyorum. Süper. Herkese buradan sevgiler, bizi dinleyen. Evet, herkese sevgiler. Programın öncesinde de herkesin merak ettiği durumlar vardı tabii konularla ilgili ama birkaç bir şey okumak istiyorum sana. Bir rapper'ın başka bir rapper'ı konuk etmesi, bunların hmm. çok güzel bir hareket olduğunu yani. söylüyor. E, kimsenin bu programa bir, bir araya gelmemizin itirazı olmamalı Evet. Demişler. Böyle olaylarla karşıya karşıya gelince hala bu ülkede umut var diye biliyorum demiş biri. Rap için büyük bir adım. Böyle bir şeyi sorumluluğunu üstlenmek de güzel bir duygu olsa gerek. Evet, tabii ki ya. Zaten bizim yaptığımız olay da gerçekten örnek olarak yani en başından son şu andaki durumumuza kadar gerçekten bel altı olan hiçbir şey olmadı yani bizim <gülüyor> durumumuzda. Çok seviyesizleşmiş bir durum var gerçekten. Bizi dinleyen takip eden arkadaşlar bunu anlayabilmeler, böyle gençler görmek istiyorum gerçekten. Yani bizi dinleyen takip eden insanlar böyle olmalı. Barışa karşı olmamalı hiç kimse hiçbir zaman yani. E, ne mutlu bize iyi örnek olabiliyorsak yaptığımız işlerle falan. Çünkü Aynen bize öyle. gerçekten yol gösteren hiçbir kimse olmadı bu ülkede. Yani biz rapi gerçekten bir şekilde Amerikalılardan duyduk. Almanya'dan gelen yani rapten duyduk. Fransızca rap dinledik falan. Kendimiz yapmaya başladık ama... ...gerçekten bize yol gösteren hiç kimse olmadı. Stüdyo kendi başımıza girdik. Kendi başımıza yazdık. Kendi başımıza rap tekniklerini keşfettik. Ve gerçekten... İnşallah bizler artık en azından birilerine... ...ufak da olsa bir örnek olduğumuza inanıyorum artık... ...yani herhalde. Çünkü baya seneler... ...geçti. Çok fazla emek verdiğimizi düşünüyorum. Ve bu bitmeyecek de... ...çünkü... ...mesela sunup da yok da adamlar neredeyse ellilerine geldi. Teknanlar da aynı şekilde öyle. Ve adamlar aynı şekilde aynı enerjiyle devam ediyorlar. Bu işte bana moral veren olay. İnşallah bizi de görüp... ...bu şekilde yolundan ge geri dönmeyenler... ...işini sağlam yapan insanlar... ...gençler devam ederler bu işe de. Ve kültürüne sahip çıkarlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Geçmiş dönemle ilgili tabii herkesin çok merak ettiği konular var. Bu işin magazin selleştirmek <gülüyor> kesinlikle zaten kafamda yok ama... ...hiç konuşmazsak da biraz hani samimiyetsiz bulacağımı düşünüyorum insanların. Okay. Bir de çünkü şöyle bir şey var. Bizim Gezi döneminden itibaren iletişim halinde olduğumuzu evet, bilmedikleri evet. için insanlar... Evet, ...sanki evet. işte böyle bir anda bir araya gelmişler. <gülüyor> İlk defa böyle işte karşı karşıya gelmişler gibi bir durum var. Öyle bir şey yok. Ben... Gezi'de işte vurulduktan sonra hastaneden çıktım taburcu oldum ilk bana söylenen şeylerden biriydi senin bana geçmiş olsun e, yazman mesajın e, hem duygulandırdı, evet. hem de işte arada ne, ne tarz problemler olursa olsun kalbin kalbimizin temizliği ortaya Aynen. çıkması bu çok önemli bir Aynen. şey çünkü bu işin arka planında kalmıştı. Davetimi kırmadın. radyolar geldin Ben çok teşekkür yani. Projesine Aynı dahil şey. oldun. Eyvallah. Hip hop kültürü içinde duruşunu sergiledin. Ee, ve tekrar söylüyorum umarım yeni jenerasyonlara da örnek teşkil edecek bir program başarabilmişizdir burada. Bence <gülüyor> yani kısa da olsa bence güzel bir şeyler yaptığımıza inanıyorum bugün için. Aynen öyle. Kendi açımdan bir geçmişe bakmak gerekirse bunun işte aramızdakinin belki de büyük bir iletişim e, problemi evet, olduğuna evet. inanıyorum. Yani empati kuramadık belki yaşadık ...bazı şeylerden işte çevreden de e, barış değil de işte savaşa <gülüyor> bir destek geldi yani evet. ilginçtir insanlar bizim kavgamızdan beslenmiş besleniyor hale geldi... Ee, biz de o arada bir araya gelemedik tabii işte göndermeler evet, evet. yaptık belki çatıştık şarkılarımızda ama e, bu ne zaman bir işte Tupac Biggie olayına çevirmeye başladıklarını hissettiğim anda hmm. e, biraz soğudum bu işte evet, açıkçası. Evet. Çünkü öyle oluyordu ki e, işte sokakta birilerini görüyorsun işte Ege abi çok iyi işte ezmez falan hani yani yaptığım şeyin ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyordum açıkçası Eyvallah. ya da işte senin de o noktada e, hayattaki kayıplarını biliyorum, yaşamını biliyorum e, Sen senin tarafından bana gelen şeyleri de daha sonra takmamaya başladım açıkçası evet. inanmamaya başladım çünkü yani. bu bir oyunmuş gibi galiba. aynen aynen çirkinleşmeye başladı zaten yani sanki ikimizi de sevmediği halde birimizden birini seviyormuş gibi araya giren ortalığı karşıdan çok insanlar çok, da oldu. çok insan Böyle, oldu gerçekten twitter üzerinde çok fazla troll var gerçekten birinin fanıymış gibi olan insanların Yani yüzde seksen falan sahte hesaplar. Gerçekten böyle oyunlara kanmayın. Duyduğunuz dedikodulara inanmayın arkadaşlar. Çok magazin ülkesiyiz biz maalesef. Evet. Yani çok muhafazakar olup da... ...dünyada bu kadar çok magazin programının olduğu... ...bu kadar insanların özel yaşantılarına karışıldığı... ...bir ülke daha yok kesinlikle yani. Ve maalesef gençler genç yaşta... ...o eski mahalle... ...kafası insanlar gibi nasıl böyle... ...olabiliyorlar ben onu hayret ediyorum açıkçası. Elinin altında Twitter var. yani Twitter olan bir genç bütün dünyaya ulaşmış demektir. Sordukları sorulara... ...yaptıkları yorumlara inanamıyorum yani... ...cehaletin içinde yüzüyorlar... İnşallah bundan kurtulur diye düşünüyorum ki... ...bizim sevenlerimiz bunun Sadece dışındalar ...ekranın, yani. ekranın dışındaki insan... ...evet kesinlikle öyle... ...sadece ekranın dışındaki değil... ...ben ufak yani isim vermeden tabii ki söyleyeceğim bunu... ...geçmiş defleri o kadar da açmaya gerek yok ama... ...mesela bir programda oturuyorum... ...değil mi işte röportaj gidiyor... ...reklam arasında sunucunun bana... ...işte şimdi cezaya girişiyoruz abi... ...hadi sıra sende falan hmm. gibi söylediğinde biliyorum evet, yani... Evet. Dediğim gibi bu oyunlara hiç gelmek istemedim. Çünkü diyorum ya insanların çünkü olayı şu. olay şiddet kısmına yani aktarmak. Aynen. Bu artık şarkılardan çıksın da biz de bir Türkiye'de evet, evet. böyle bir Tupak bilgi yaşayalım. Ama işte onların sonucunu biliyoruz. E, o olay ki, nereye gitti. Her şey işte onlar öldükten sonra barıştı. Hip Hop United Aynen. oldu falan. Bizim böyle oyunlara gelmek Aynen. gibi bir durumumuz yok. Gayet olgun insanlarız. Hatta iki demokrat Aynen. <gülüyor> aynı masanın üstünde yüzleşmeyi Aynen, de biliyoruz. O yüzden tekrar sana çok teşekkür ederim. Eyvallah ben, ben de teşekkür için. ederim. Ben şeref duydum yani burada olmaktan. Sana en başta çok teşekkür ediyorum. Burada çalışan herkese, bütün ekibe çok iyi karşıladılar bizi. Hatta sevenlerimiz bile gelmişler programı canlı. Evet iki güzel dinleyici Maltepe'den tam Maltepe'den. <gülüyor> evet evet onlara da çok teşekkür ediyoruz buradan. Şu bahsettiğim şeyler nasıl bir işte psikoloji vermişse o evet. insanlar ellerinde çiçeklerle gelip evet, bizi evet karşılamak yani Çok teşekkür ederiz gerçekten. Evet. Aa, albüm çıksın. Ondan sonra ikinci sezonda da albüm üzerine tamam, konuşalım. Süper. Albümden parça dinleriz. Aynen öyle. Yeni parçaları tamam, çaladım. Bir e, Şehrin Azizleri klasiği ile bitireceğiz programı. E, Haftanın sample'ı tabii. Hmm. E, ben inanılmaz bayılıyorum sample kullanma olayına. Hani evet. zaten evet, rap'in yeni, özüdür yani Kesinlikle. Yani yine aranjeleri de açacağız tabii ki hani ama evet. bu sample olayı beni her zaman aklımdan başımdan almıştır Biggie dinlerken. Aynen, aynen. Özellikle o bende çok kalmıştı. Senin seçiminde çok iyi. Zaten Ceza'yı seçimi dinliyoruz bu bölümde. Brunacule e, Le Jouer. Fransızca, <gülüyor> Aynen. İğrenç. o yüzden kusura bakmayın. Oyuncak anlamına geliyormuş. Biraz araştırdım onu. Aynen. Ve Shrinking Samurai parçasında Aynen. kullanılmış. Bu iki parçayı üst üste dinleyeceğiz ve programı kapatacağız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi diğer yayınlarla devam ediyor. Destek olmak için 0212 343 4141 41 numaralarını basıp aramanızı ve destek olmanızı bekliyoruz. Herkese iyi günler. Herkese iyi günler. Sizi çok seviyorum kendinize iyi bakın tekrar görüşmek dileğiyle. Suy. Suy. Toujours vif, comme au premier jour de cours Où tour à tour les mecs te matent claque pas des genoux, t'es viré de la cour Tenir le coup, regard froid, fais pas de tocard L'œil au beurre noir, vaut mieux le faire que l'avoir Dès le plus jeune âge entraîné à évoluer dans une meute où l'ego Se fait les dents sur les colliers d'à côté Où les réputations se font et se défont Où les moins costauds enjambent les ponts Se défense sans modération En guerre permanente avec les autres Les bandes se forment, on comprend vite Qu'on est plus fort avec ses potes En somme, voici venir l'âge béni Où tu te crois, mais t'es qu'un con, et y'a qu'à toi qu'on a pas dit Les autres jouent les caïds pour une bille, puis une fille, le poil sérisse, les dangrains, on tape pour des pécadilles Évite les yeux, on doit pas voir quand ça va mal La moindre faille physique ou mentale, l'issue peut être fatale On grandit au milieu des Ronins, chacun sa barre pourrie sur sa mère de merde Chacun sa voix, sa vie devant l'adversité, les coudes se soudent On pousse un kiaï, de doute se taille, prêt à mourir comme un samouraï Joues dans un champ barrage, la fierté, la loi, tu. Comme un bon vieux Kurosawa La main sur le katana Même si la peur m'assaille Je partirai comme un samouraï On joue dans un champ barrage La fierté, la loi Tue Comme un bon vieux Kurosawa La main sur le katana Même si la peur m'assaille Je partirai comme un samouraï et temps passe, baby, card grandit entre le fer et la foi La foi, c'est avec le fer qu'il l'acquise acquise aux prises avec la pression La presse relate ses actions La prison souvent remplace le paxon Le pompon s'agite au-dessus de nos têtes Chacun le veut pour lui, un billet pour le manège Gratuit, verrouillé La nuit, les lampadaires se en mec Une seule caisse les pépettes, quand t'as les sous, tu drives une 7-20 Et tu touches des seins en lutte Souvent on bute sur le pied du voisin L Espace restreint On gueule souvent on en vient aux mains Pour tout et rien Ça finit devant témoin Et va savoir combien de temps on peut rester sans voir les siens Comprends bien C'est une réalité Pas une BD L'essence toujours éveillée Éviter les embûches Les femmes risquées Les boîtes piégées Les gens ont changé La rue est mal fréquentée Surtout sur pas santé tes Ça peut gâcher la soirée, j'ai combattu J'ai eu mon heure, mon jour, je verse un verset Pour ceux qui attendent leur tour et ceux qui ne rigoleront plus, on baissera pas les bras On n'est pas né pour ça, même vaincu on se jettera dans la bataille Pour l'honneur comme un samouraï On joue dans un champ barrage, la fierté la loi tue Comme un bon vieux que la main sur le katana Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï On joue dans un champ barrage, la fierté la loi tue Dans mon vieux na voilà katana, katana, Même si la peur ma je partirai comme un samurai. Şehrin Azizleri Rap ve Hip Hop Kültürü Şehirden Aldığını Şehre Geri Veren Program Hazırlayan ve sunan Ege Çubukçu